Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Şriftung Mercator Gireşimi'nin katkılarıyla. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve iklim için programı başladı. Ben Can Tonbil. Ben de Ömer Madra. Bugün Özge Can Kara yanımızda yok. İş sebebiyle İstanbul dışında bulunuyor Ankara'da. Bu sebeple biz hem dünya gündeminden hem Türkiye gündeminden iklim değişikliği ile alakalı haberleri toplayıp bunları bir derlemesini yaparak aktarmaya devam edeceğiz. Evet, dünya çapında çok önemli bir araştırma yayınlandı. Çok yeni bir araştırma ve iklim bilimcilerinden dünyadaki hükümetlere de enerji kuruluşlarına şirketlerine de araba ve kamyon sürücülerine de, sürücülerin yanında seyahat eden yolculara da ve dünya çapındaki bütün her yerde yaşayan vatandaşlara da çok kötü bir haber var. O da şunu diyorlar, da bizim de yakından takip etmeye çalıştığımız geçen Aralık'ta Paris'te 195 ülkenin Imzaladı. daha doğrusu üzerinde anlaşmaya vardı bir anlaşma yani küresel ısınmayı bir sınırlamak iki derecenin altında tutabilmek için imzalanan anlaşmaya ulaşmanın daha da hesaplanandan çok daha zor olduğunu açıklıyorlar. Bu Nature Climate Change adlı dergide yayınlandı. Çok taze bir araştırma. Yuri Rogeli başında bulunuyor bu araştırmanın. O kendisi Avusturya'dan International Institute for Applied Systems Analysis diye bir kuruluştan yani uygulamalı sistem analizleri Uluslararası Enstitüsü'nden ayrıca da Avrupalı ve Kanadalı birçok araştırmacısının da yer aldığı çok önemli bir rapor. Ve daha önce yapılan bütün karbondioksit salımlarıyla ilgili hesapların karbon bütçesi deniyor buna yakabileceğimiz miktarı koyan e, çok imsar bir hesap olduğunu ve eğer Paris'te e, üzerinde varılan anlaşmada öngörüldüğü gibi iki derecenin en fazla iki derecenin aslında onun epey daha altında olması öngörülüyordu. Onun altında tutmak istiyorsak. O zaman e, izin verilebilir emisyon miktarı 2015'ten sonra yani geçen yılın sonundan itibaren e, dünyaya salabileceğimiz bütün e, emisyonların e, 2390 milyar yani 2,4 trilyon ton olarak hesaplanmıştı öyle değilmiş en fazlası en fazlası 1,240 milyar ton yani 1,2 1,25 trilyon ton olabileceğini söylüyorlar. Böylece böyle bir sonuç çıktığı zaman petrol e, tankerleri için ...ya da e, termik santraller için... ...kömür yakıtlı termik santraller... ...için gereken dizel... ...yakılabilecek dizel... ...mazot ve petrol... E, ...ya da... ...kömür... ...yarıya iniyor. Bunun Hı. seviyesi... ...tam yani yarıya iniyor... ...ve doğalgazda... E, ...merkezi ısıtma şeylerinde kullanılan... ...hani bir, bazı yerlerde... ...şey deniyor ya... E, ...temiz daha temiz enerji öyle değil ama hem ısınma hem de yemek pişirmek filan için yani iki dereceyi zaten endüstri devriminden bu yana yaklaşık 200 sene ya da 150-200 sene arasında öncesinde şu ana kadar zaten bir derece yükseldiği kesinleşti bir derece Celsius yani santigrat Ve bunun iki derece yükselmesini önlemek için çok az bir şeyimiz var. Yani iki derece oldu mu? Zaten başta James Hansen olmak üzere bütün dünyanın iklim bilimcileri net olarak söylüyorlar ki gezegen için geri dönüşü olmayan yere varılmış olacak. Ondan sonrası tufan, yani denizlerin yükselmesi, adaların kaybolması. Bütün buzulların erimesi, büyük kuraklıklar, gıda krizleri ve bunların yol açacağı savaşlar, başta su savaşları olmak üzere böyle bir gelecek öngörülüyor. E, bunu önlemek için işte e, yani bütçeyi yüzde 50 ile yüzde 200 arasında bir şekilde yanlış hesaplamışız diyorlar. Bu yeni araştırmanın yazarları ve bu da. E, en uç iki nokta alınırsa diyorlar bir milyar ton bir milyar milyar ton yani bir trilyon tonluk bir hesap açığı var demektir bütçede diyorlar ve ya makul bir şekilde iki derecenin altında ısınmayı dünyanın ısınmasını iki derecenin altında tutabilmek istiyorsak makul bir şansımız olmasını istiyorsak ancak artık ebediyen yakabileceğimiz karbondioksit miktarı salabileceğimiz şu kadardır. Bu karbon bütçemiz de budur diyorlar. Bu çok e, şeye de baktım. Yuri Rogeli Michael Hefer, Pierre Friedlingstein Nathan Gillette, Detlef Van Furen K1 Riyahi, Miles Allen ve Reto Knutti'nin ortak imzasını taşıyan çok önemli bir şey. 24 Şubat 2016'da yayımlandı ve diyorlar ki bir şeye baktım ben e, yılda e, şu anda hali hazırda karbondioksit emisyonu ne kadar veriyoruz? 40 e, gigaton karbondioksit. Evet. Yani Bu o zaman hesabı yapıldı, onların hes yaptığı hesapta e, diyelim ki en alt ucunu alalım 590. E, 590 ile 1,240 gigaton arasında bir yer buluyorlar onlar bu yeni araştırmada. Diyelim ki 590. 500 bir de başka bir çok önemli rakam var. Bir kez daha tekrarlayayım. Her yıl 40 gigaton ancak salabiliyoruz. Bütün bu fosil yakıtları yakarak. Onu bölersek 590'ı 40'a bölersek önümüzde geri dönüşü olmayan noktaya ulaşmamız için sadece 14,7 yıl kalıyor. 14,5 yıl yani torunum 30 yaşında olacak. Evet. O zaman bu çok endişe verici bir şey ya da en fazlasıyla diyelim ki üst sınırdaki e, kabul edelim. Oraya kadar idare ettik. O da 31 yıl. Yani o zaman da oryanın 45-46 yaşında olacağı torunumun bir durum var. Bu çok çok çok önemli bir mesele. Çünkü bütün bu şimdi tartışmalar yeni madenlere çıkarmamız lazım. kömürleri çıkarıp yakmamız lazım diyen bütün dünyanın şeylerinde ülke var. Hatta e, Allah'ın ülke sayısı da azalmıyor. Kanada'da bile yeniden şimdi büyük bir lobi bastırması var. Tartsense mi? Hayır. Kuzey kutbunun altını yeniden delelim diye şel mesela önlemişler diye ya, kayak twist deniyordu onlara küçük kanonlarla yerliler. Şimdi yeniden büyük bir hamle edildiği de Kanada'da Greenpeace Canada'nın açıklaması var. National Observer gazetesinde endüstri petrol endüstrisi yeni azaltmak şöyle dursun tekrar hamleye geçmiş. Bir başka haberim daha var. Ya yani hakikaten insanın aklını başından alacak saçmalıkta bir haber. Suudi Arabistan şimdi büyük askeri harekatı da yürüten ülke var ya Yemen'i de bombalayan filan. O bir yandan da Texas'ta bir konuşma yapmış. Suudi Petrol Bakanı Ali El Naimi ve endüstrinin karanlık yüzünü bir kenara bırakıp Aslında iyilik için bir güç olduğunu ortaya koyması gerektiğini söylemiş. Ve bütün bu 350 org ve diğer kuruluşların topluca e, divestment dedikleri yani petrol şirketlerinden yatırımların geri çekilmesini, yatırımların kaldırılmasını... ...özellikle üniversitelerden, okullardan talep eden ve büyük bir gelişme gösteren hareketi var ya bunu kınamış... Hı hı. Petrol Bakanı ve olur mu böyle şey demiş. Bu yanıltı, yanıltılmış bu insanlar, cahil bunlar demiş. Aslında kampanya e, iyilik gücüdür demiş. Kötülük gücü değildir demiş Petrol. Industry. Ve bildiğiniz bu, üzere bir de şey haberi var şimdi. Birleşmiş Milletler Ekim değişikliği çerçeve sözleşmesi Genel Sekreterlik Cristiana figürünün süresi doluyor ve süresi hı. dolmasının ardından çeşitli alternatif isimler de ortaya çıkıyor. Yeşil Gazete'nin bir haberi var. Onlar da The aktarmışlar. Figüresinin yerine geçecek kişinin belirlenmesine sadece birkaç ay kalmış olsa da olası isimler ortaya çıkmaya başlamış. Potansiyel adaylar arasında yakından tanınan bir isim de varmış. Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanı olan Fatih, Fatih Birol. Fatih Birol'un ismi de geçiyormuş. Bu isim Paris Anlaşmasının uygulama aşamasında enerji sektörünün önemi nedeniyle bu alana verilen ağırlığın bir beliricisi olarak ön plana çıkabilir diye Yazıyor Yeşil Gazete'de. Fatih Birol ayrıca güçlü bir konuşmacı ve alanında da çok etkili bir isim olarak da tanınıyormuş. Yani Fatih Birol gibi bir ismin bu müzakerelerin başına geçip Türkiye'nin tam bir uzlaşmasızlık örneği göstermesi de aslında çok da şaşırtıcı olmaz demek geliyor insanın içinden. Evet yani Uluslararası Enerji Ajansı zaten bu hedeflerin tutturulmasının çok güç olduğunu ortaya koyan gayet kuvvetli raporlarla da biliniyor son birkaç yıldan beri takip etmeye çalışmıştık açık içinde de başka programlarda da. Fakat yani şu başta söylediğim şey var ya araştırma. Evet. Bunun önemi şurada yani varoluşumuzu kurtarmak istiyorsak bütün canlıların varoluşunu demeye getiriyorlar. Bilimin o biraz da soğukça diliyle serin diliyle söylüyorlar. Derhal bu bütçeyi radikal biçimde uygulamak zorundayız. Yanlış hesaplamışız diyor. Oysa tam aksine şeyler geliyor. Yani hem büyük petrol şirketlerinin Kanada'da başta olmak üzere lobiciliğe tekrar döndüğünü haberini veriyoruz. Suudi Arabistan'ın yüklendiğini ve ne yatırımlar, yeni yatırımlar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz diyor. Teksaslı petrol milyonerlerine konuşmuş. Milyarderlerine ya da Ve Exxon Mobil 1970'lerin sonundan beri küresel ısınmanın felaketini bilip dünyada bunu uyarmadığı için de resmen aslında Kaliforniya'da ve New York'ta belki de yargılanmak yani savcıların kovuşturduğu Exxon Mobil'in çok ilginç bir şeyi çıktı. 1962'deki bir reklamını gördüm. Çok hoşuma gitti. Sen de seveceksin Marlboro'nun Hani bir zamanlar annem niye sigara içmiyor o kadar üzülüyorum ki diye bebek ağzından yaptığı reklamlar vardı ya. Evet. Onun aynı var. Ve e, Humble şirketi ve Esso şirketi, ExxonMobil'e e bağlı iki şirket mükemmel bir e, reklam vermiş. Solda eski hali, sağda yeni haliyle bir şey. E, biz buzulları 50 yıldan beri gururla eritiyoruz. ...diye reklam vermiş... ...62'de... <gülüyor> <Olmuş gide. gülüyor> ...gururla eritiyoruz... ...diyorlar... ...çok güzel olmuş yani... Ee, ...sonuç olarak da zaten... ...geleceğin seller basacağını da... ...söyleyen son raporla bitirelim... ...iklim şeyini yani deniz seviyeleri... ...son 28... ...yüzyıldan beri görülmüş... ...en, yük, en büyük hızla... Erimek, ...yükselmekte denizler... Ve son olarak da Türkiye'deki durumu da verelim. Ee, i̇nternet sitemizde, Açık Radyo'nun internet sitesinde de yer alan Hikmet Ulubay'ın yazısını paylaştık. Birazcık bir iki kelimeyle de ekleyeyim. Ee, Hikmet Ulubay eski bir ekonomiden sorumlu bakan ve başbakan yardımcısı. Ee, bu konular üzerinde çok uğraşan e, bir insan. Bizim kuşakların ortaokulda öğrendiği efsaneye göre diyor Hikmet Lulubay. Orta Asya'dan göç etmemizin arkasındaki neden büyük kuraklık ve göllerin kurumasıydı. Bu. Sizin kuşağı da, bizim kuşağı yetişti evet. bu. Eğer öğrenciler sıradan yurttaş, çiftçi, iş adamı, bürokrat, bilim insanı ve politikacılar olarak bu ciddi bilimsel uyarıyı uyarı göz ardı eder ve bu sevgili topraklara karşı suç işlemeye devam edersek kaçınılmaz sonuçla yine karşı karşıya kalacağız. Ancak bu kez başka topraklara göç edebilme gibi bir seçeneğimiz yok evet. diyor. Bu topraklar bizim son durağımızdır. Ya bu toprakları yaşanacak bir cennete çevireceğiz ya da cehenneme. Her ikisi de bizlere bağlı dedikten sonra çok ince hesaplar yapmış ve hükümetin çeşitli yetkililerin ağzından açıkladıkları şu kadar milyar ağaç diktik hesabını tartışmasına girmeden şunu yapıyor. İnternette yaptığım araştırmaya göre bir ağaç için 2 çarpı 2 metrelik alan ayrılırsa bir hektara 2500 ağaç, 3 çarpı 3 metrelik alana bir ağaç dikilirse bir hektara 1111 ağaç sığıyor diyor. Bu hesabı yapıldığı zaman ve son e, şey gündeme getirilen yeni Piyasaya çıkan yeni motorlu araçların sayısıyla da bakıldığı zaman bu çıkan araçları karşılamanın çok uzağında doğru bile olsa diyor hükümetin. Bir de tabii düşük kalorili niyet mesela yakan termik santraller ve diğer fabrikalar artan konutlar zehirli gazlar bir yana ülkemizdeki hava kirliliği muazzam ölçüde artmıştır diyor ve bir de e, İstanbul e, çöllenmeyi hızla, hızlandırmakta olan bu tehlikeli gelişmelere rağmen İstanbul'a yeni hava limanı, havaalanı İstanbul Boğazı'na paralel kanal ve başta altın olmak üzere çevre maliyeti göz önüne alınmadan verilen maden ruhsatlarıyla mevcut ormanları yok etme girişimleri bunları anlamak olası değil ve onaylamak da mümkün değildir diyor ve sonuçta şöyle bitirmiş Ee, bu topraklar bizim son durağımızdır tekrarlıyor ve göç edecek yeni topraklarda yok. Her bir metre karesi tonlarca altından çok daha değerlidir. Toprağımıza bilinçle sahip çıkalım. Artvin ilinde olduğu gibi sahip çıkanlara uyarıları için gönülden teşekkür edip saygı duyalım diyor Hikmet Ulubay'ın da çarpıcı yazısı internet sitesinde açık radyonunda bulmanız birinci sayfada mümkün olabilir. Evet programı da bu şekilde çok içeceği değil ama durum ciddi ve harekete geçmeyi gerektiriyor. Zaten geçtilerdi ama dünya çapında evet. büyük bir hareketliliğin olduğunu da her programımızda hemen hemen söylüyoruz. O zaman haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir iklim adaleti güncelisi. Paris anlaşması sonrası iklim mücadeleste dair bir fikri takip çalışması. Ağır, ağır, ağır. Hazırlayan sunanlar Özge Cankara ve Murat Canpombi. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politika Danışma Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğinin katkılarıyla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.